Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdülillahi nahmedu ve nestaînuhu ve nestağfiruh ve na'ûzu billahi min şurûri enfüsinâ ve min seyyiât-i Men yehtedihillahu fele müguid ve men yüdlil fele Ve eşhedü en lâ ve ve emma ba'd feinna istaqal hadis kitabullah ve hayral hidi hidi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrü'l umuri ha ve kullu muhtesatin bid'a ve kullu bid'atin dalale ve kullu dalaletin fînâr el ibanatu's suğra kitabında müellifin yasaklanan şeyler edep ile ilgili bölümlerde ile ilgili bölümlerde yasaklanan şeyleri zikrediyordu bu bölümlerde gerek müellifin çokça zayıf ve uydurma rivayetler zikretmesi gerekse içerik olarak konuyu bizden olmayanlar kitabının şerhinde ayrıntılı işlediğimiz için bu bölümleri atlıyoruz bidatlerden sakındırma Babından devam edeceğiz inşallah 493. madde ile devam ediyoruz bunlardan biri yani bidatlerden biri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in haram kıldığı ve hakkında ağır ifadeler kullandığı yasçılık yani ağıtçılık ve yasa kulak vermektir. O cahiliye işlerindendir buyurmuştur. Metinde niyaha diye geçen yasçılık nev'den almıştır. Nev yüksek sesle ağlamaktır. Nitekim cahiliye dönemindeki kadınlar bir araya geldiklerinde önünün üzüntüsünden bağırışırlar, ağlaşırlar ve başlarına toprak saçarlardı. Müslümin rivayet-i hadiste Allah Resulü ve vesselam ümmetimin arasında cahiliye işlerinden dört şey vardır ki onları bırakmayacaklardır. Bunlar arasında ağıtçılığı yastıcılığı da saymıştır. Nuh aleyhisselamın isminin de bu nev kelimesinde geldiği söz konusudur. Yani çokça alaması. Evet yine o, yasçı kadının kazancı suht'ten, haram kazançlandır buyurmuştur. Dürrül Mensur'da yani suyuti Ebu Hureyel Radyalan'da merfu olarak şöyle rivayet etmiştir. Hacamatçının kazancı ve kad yasçı kadın, ağıtçı kadının ücreti suht'tendir. Yani haram kazançlandır. Sonra bunu hatibin tarihine dayandırmıştır. Sünenül Kübra'da İbn Abbas Radyalanma'nın suht, yasçı kadının ve şarkıcı kadının ücretidir dediği rivayet edilmiştir ki Habib bin Salih ile i̇bn Abbas arasında inkıta vardır ve hadis mevkuftur demiştir. Yani hem mevkuf i̇bn Abbas'ın sözü olarak aktarılıyor hem de İslam'da kopuluk var demiştir. El-Münziri, El-İcmada yastık kadının ve şarkıcı kadının ücretinin batıl olduğu hususunda da icma etmişlerdir demiştir. El-Münziri herhalde yanlışlıkla yazılmış. Doğrusu İbnül Münzir'dir el İcma kitabının sahibi. Ee, evet. Yine başka bir yerde yasçı kadına lanet etmiştir. Bunda Ebu Davud'un Ebu Saad el-Hudur radıyalland'dan rivayeti gösteriyor. Nebi Aleyhisselatü Vesselam yasçı kadına ve ona kulak verene lanet etti. Münziri, isnadında Muhammed bin Hasen bin Atiye el-Affi, babası ve dedesi vardır ki üçü de zayıftır demiştir. i̇bn bir şey ben Musa'nın Nefinde rivayetine göre Şabi, yasçı kadına ve ona kulak veren lanetlenmiştir demiştir. Bukhane'nin Ebu Musa'yı Eşar'ı Radyalanit'ten rüvetine göre Nebi ve Sam feryat eden kadından, başını tıraş eden kadından ve elbiselerini yırtan kadından teberri etmiştir. Yani bundan beri uzak olduğunu söylemiştir. Burada e, feryat eden kadın, yani bir musibet sebebiyle feryat eden, başını tıraş eden, eskiden böyle ağıt mahiyetinde başlarını tıraş ederler. Şimdi de yaka, paça, yırtma... Bunlar cahiliye adetlerindendir. Bunları yapanlardan teberri ettiğini belirtmiştir Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. İbrahim en şarkıcılık ve yasçılık kazancı suhtendir demiştir. Dara Kutni İlel'de İbni Cüreç, Ebu Yahya Mücahit Abdullah radiyallahu anh kanallara Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem da dahil olmak üzere bütün bidatları yasaklarını rivayet etmiştir. Bu isnatta Ebu Yahya sebebiyle illet vardır. Ebu Yahya adında iki tane meşhur ravi var. Mücahit Rahimullah'tan rivatte bulunan. Yani mücerret olarak Ebu Yahya diye rivade edildiğinde hangisi oldu bilinemiyor. Böyle bir illet var. Bunlardan birisi zayıftır. Ee, İbni Ebi Şeyben'in İbrahim'in Neha'inin, yazıcı kadının, şarkıcı kadının ve kahinin ücretini kerih gördüğünü rivayet etmiş. Bukhar'da bunu sayının, fahişenin ve cariyenlerin kazancı babında muallak olarak zikretmiştir. 498 Ömer bin el-Hattab radiyallahu bir ağıtçı kadın getirildi. Kadın kemküm etti ve saçı gözüktü. Ona müminlerin emiri kadının saçı gözüktü denildi. O da Allah onu uzak etsin. Onun bir hürmeti haramlığı yoktur dedi. Niye diye sordular. Şöyle cevap verdi. Çünkü Allah azze ve celle feryat ve etmeye yasakladı halde. bunu teşvik etmektedir. Allah azze ve celle sabrı emretti halde. o bundan sakındırmaktadır. Döktüğü gözyaşlarında karşılık Gözyaşlarına karşılık para almakta, başkasının üzüntüsünü alamakta, diriyi hüzünlendirmekte, ölüye rahatsızlık vermektedir. Bunu İbn-i Teymiye Mecmul Feteva'da İbn-i Kayyım Elmederçü Sarkinder'i zikretmiştir. Abdülrazzak Musannefi'nde İbrahim bin Muhammed'den rivayetine göre Abdülkerim şöyle demiştir. Bana Nasır bin Asım tahtis etti. Ömer bin Hattab radiyalan bir gece Medine'de bir yasçı kadın duydu. Yani ağıt yakan. Onun yanına girdi. Kadınları dağıttı. yazçı kadın yanına varıp ona kırbaçla vurmaya başladı. Bunun üzerine kadının başörtüsü düştü. Saçı ey mü'mlerin emri dediler. Ömer Radyalan görüyorum. Onun bir hürmet haramlığı yoktur diye cevap verdi. Yani böyle fıskı aleni olarak işleyen. Yani burada yazçı kadın derken kendi musibetine ağlayan bir kadından bahsedilmiyor. Yani o acının elemin verdiği ızdırapla işte kendini koyuvermiş bir kadından bahsedilmiyor. Bu işi meslek olarak yapan ...bir kadından bahsediliyor. Yani fıskı aleni olarak işleyen... ...başkalarını da teşvik eden... ...yani ahata, galeyana getiren... ...bu işle görevli bir kadın bu. Burada... ...bu fıskı aleni olarak... ...işlediği için... ...Ömer Radyalan... ...onun işte bu... ...kırbaç darbeleri esnasında saçın açılmasında... ...işte hürmeti yoktur diyor. Şimdi... ...bu konuyla ilgili sitede yazıda yazmıştım. Yani... Mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam döneminde de, sonraki sahabe ve tabi'nin dönemlerinde de cariyeler vardı biliyorsunuz. Bunların el kitabı olanı var. İşte Müslüman olan cariyeler var. Müslüman cariyeler bugün çarşaf diye bildiğimiz kıyafetleri yerler bir tek yüzleri açık olurdu. Gayrimüslim cariyeler ise zimmet ehli olanlar vesaire ve gayrimüslim cariyelere gelince bunların... Saçlarını bile örtme zorunlu yoktu. Hatta Enes radıyallahu anh'ın işte bize hizmet ederdi diyor tabi. E, saç örgüleri e, göğüsleri üzerine düşmüş halde. Yani saçları açık bir vaziyette. Şimdi bunlara kasıtlı, şehvetli, yani kasıtlı derken şehvetli bakışı kastediyoruz. Şehvetli bakış olmadığı sürece kendisi açılan veya cariye konumda olan bu kimselere bakmakta, yani mesela alışveriş olur veya başka zaruri işler olur, bakmaktan dolayı e, Müslüman erkeklerin günah girmesi söz konusu değildir. İşte zamanımızda da mesela açılıp saçılmay din edilmiş insanlar vardır. Mesela örtülü zannedilen kimseler cariyeler gibi de değil. Cahiliye ile e, gezmektedirler. Dediğimiz gibi Müslüman cariyeler sadece yüzleri açık ama çarşaf giyerlerdi. Yani bütün bedenlerini örten, bir tek yüzlerini örtemiyorlardı. Niye? Hürlerden ayrılsınlar diye. E, ama Bugün örtü denilen kıyafetlere gelince Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunların münafıklar olduğunu söylüyor. Yani buna hükmeden Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dır. Yani cahiliye teberrücüyle teberrücü yapan kadınlar münafıklardır. Açılan kadınlardan bahsetmiyoruz. Açılan kadınlar zaten Müslüman hükmünde değildir. Yani onlar İslam'a girmemiştir. Biz kapandığını iddia eden, yani başını kapatıyor, dar pantolon giyiyor ne bileyim. E, avretini her tarafını belli kıyafetlerle e, geziyorlar şu an ve bunun adına da kapallık diyorlar. Böyle münafıklar İslam'ın emrettiği tesettürden de nefret ediyorlar. Açık saçık olan o e, küfrü tercih etmiş şeklinde e, kafirlere benzemeyi tercih etmiş açık kadınlardan bile daha fazla e, eziyet veriyorlar, tepki veriyorlar şu an Allah'ın emrettiği gibi örtünen kadınlara. Niye? Bunlar da işte güya dindar geçiniyor, işte İslam ehli geçiniyor vesaire vesaire. İşte böylelerine, işte sokaklara çıkamıyoruz, kafanı çevireceksin falan filan, böyle bir zorunluluk yok. Senin neyle mükellefsin? Bakışını devam ettirme. Neden? Çünkü böylelerine bakışı devam ettirmek, kalpte fitneye, şehvete sebebiyet verirsen bundan sakınacaksın, bundan sakınmakla mükellefsin. Ama gözün çarptı veya bakmak zorunda kaldın, bundan dolayı günah girdin, bu senin günahın değil. Bu onun günahıdır. Yani açılan kadın kendisi bu hürmeti terk etmiştir. İslam'ın kadına verdiği o hürmeti kendileriyle terk etmiştir. O onun günahıdır. Erkeğe düşen ise, Müslüman erkeğe düşen ise bu konuda kalbine şehvet düşürecek bakışlardan sakınmasıdır. Yani bakışlar devam ettirmesi, bunlardan sakınması gerekir. Aksi takdirde Selef'ten de bu konuda işte cariyelerin ...veya gayrimüslim zimmi kadınların e, açık olanlarına karşı işte bunlardan sakınmanın zorunlu olmadığı sadece şehvetle bakmamak kaydıyla e, buna dair nakiller de varit olmuştur. Ömer radıyallahu anh'ın burada altçılık mesleğini icra eden, dolayısıyla büyük bir günahı Allah Resulü aleyhisselatü vesselamın lanet ettiği bir şey yapan bu kadına karşı e, tavrı da bunun bir işaretidir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam dediğimiz gibi cahiliye ile teberrüt yapan kadınlara hem lanet etmiş, hem lanet edilmesini emretmiş, bunların başka bir rivatta namazlarının kabul olmayacağını bildirmiş ve bunların münafıklar olduğunu söylemiştir. Müslim'de gelen hadiste ise cennetin kokusu 400 senelik mesafeden hissedilmesine rağmen böyleleri koksun da alamayacak Kim onlar? Başlarını deve örgücü gibi yapanlar yani normalde kapalı olduğu zannedilen. Örtülen ama örtülü çıplaklar diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yani halk nezdinde insanlara sorarsanız derken ki bu örtülü, bu kapalı derler. Ama Allah'ın ve Resulünün naslarına baktığın zaman bunlar cahiye teberücüyle açılıp saçılan kadınlardır. Yani dünyada böyle bir yol seçmişlerdir. İbn Amr radıyallahu anh, gelen rivayette Bunlar lanetliktirler. Siz de onlara lanet edin. Emri de gelmiştir. Yani bunları biz münafıklar olarak görüyoruz. Yok işte çok namaz kılıyormuş falan filan. Bunlar değil. Bunlar münafıklardı. Bu Allah Resulü'nün hükmüdür. i̇bn şöyle demiştir. Kufe'ye geldim ve yol üzerinde ağıt yakan bazı adamlar gördüm. Bunun ne olduğunu sordum Hüseyin radıyallahu anh'a ağıt yakıyorlar dediler. İbrahim'e gittim ve bu durumu ona bildirdim. Dedi ki şu Kufe halkı Hak aralarında bidat olana dek her sene yeni bir bidat ortaya atmaya devam edecek. Ne demek istiyor? Hakkı yani sünneti bidat olarak görmelerine kadar hep yeni bidatlar icat etmeye devam edecekler. İşte şiaların, şialara benzeyen sufilerin, işte Muharrem ayında mateme girmeler, bazı tarikatlarda, Alevi olan tarikatlarda, bir tek nakşiler kendilerini Ebubekir radiyalarına nispet ederler. Diğerlerinin hepsi Alevi meşrep tarikatlardır. Bu tarikatlarda Muharrem ayında ağıt vardır. Yani erkeklerin ağıt yakması bu şiaların başlattığı bir adet onlardan geçme bir şey. Hatta mesela bizim eskiden mensup olduğumuz tarikatta Muharrem ayında 10 gün boyunca siyah elbiseler giyilir. Gömlek, şal var sarık hepsi siyah ee, ve 10 gün boyunca su içilmez. Nedenmiş? İşte Hüseyin radıyallahu anh, susuz bırakılmış falan filan. Evet böyle bidatlar e, demek ki ta o zamanlarda çıkmış. Erkekler bile bu işe e, dahil olmuştur. Şimdi Allah Resulü aleyhisselatü vesselam ağıt yakan kadınlara lanet ediyor. Erkekler girmez mi buna? Yani bu, bu gibi meselelerde yani şeriatın naslarında taglip yoluyla hitap gelmiştir. Mesela namuslu kadınlara iftira atmak. Yani bunun büyük günahlardan olduğu zikredilir hadis-i şerifte. Neden erkeklere değil de kadınlar zikrediyor? Erkeklere iftira atmak caiz mi? Değil ama tagrip yoluyla yani genelde insanların adeti nedir? Ve bu iftira olayından en büyük eziyeti gören kimdir? Kadındır. Yani namuslu bir kadın hiç beri olduğu bir suçtan dolayı suçlanırsa onu savunacak kimse bulamazsın. Zor durumda kalır vesaire vesaire. Bunun altında en büyük ezikliği çekecek olan o namuslu kadındır. Erkeğe böyle bir iftira atılsa onun üstünde çok fazla bir tesir kalmaz. Yani kadın uğradığı kadar zarara uğramaz. Bu bakımdan en tehlikeli konumda kadına, namuslu bir kadına iftira atmak sikredilmiştir. Bunun manası erkeğe iftira atmak caizdir demek değildir. Burada da kadın eee yapan kadın Lanetlenmiştir. Neden? Bu kadınların adetidir. Erkek yaparsa ne olacak? Erkek yaparsa yani bu lanetten o da payını alır haliyle. Tıpkı işte e, saç eken ekleten, kaş yolan yolduran kadınlara lanet ediyorlar Resulü Aleyhisselatü E şimdi erkekler metroseksüellik dedikleri bir şey çıkardılar. İşte kaşlarını e, cilet attırıyorlar. <gülüyor> Değişik şeyler yapıyorlar buradaki lanet bu iş özellikle kadınların yaptığı, onların hevesettiği bir şey olduğu için kadınlar zikredilmiştir. Erken yapması ayrı bir aşağılıktır. Yani hem kadınlara benzemek var, hem de fazlak lanetlenmiş kadınlara o lanetlenmiş fiilinde benzemek vardır. Evet, burada şeriatın nasları dolayısıyla ağıtçılık yapan erkeği de kapsar. Bu erkeklerde adeten yani olmayan, olmaması gereken bir şey ama şialar gibi, erkekleri kadınlaştıran, yani bir erkeklik diye bir şey vardır. Bazı kadınlar bu erkeklik sıfatına sahiptir. Nasıl? Biz burada dindeki ruculetten bahsediyoruz, dindeki mertlikten bahsediyoruz. Bazı kadınlar bu dinnin övdüğü mertliğe sahiptir. Ama genellikle bu erkeklerde olan bir özelliktir. Duygusallığı ön plana çıkaranlar ise erkeğin kadınlaşmasına, duygusallaşmasına iten yaklaşım içerisinde olurlar. Şialarda ve onlara benzeyen tasavvurçularda bu vardır. İşte Vahiz Efendi bir şeyler anlatır. Hiç alakasız şekilde insanlar ağlar falan filan. Şimdi bazı şeylere, yani bunları biz mutlak olarak kötü görmüyoruz. Ama insanın akidesini Amellerini bu duygusallık yönlendiriyorsa mesela düşünün bugün vela ve Berâdan bahsetseniz bu duygusallığı yani kadınsı bakışa sahip olmuş kimseler, duygusallığı menhec edilmiş kimseler bunu çirkin görüyor. Cer ve tadili çirkin görüyor. Ya işte herkese kardeş olalım, herkese iyi anlaşalım falan filan kimse kimseyi reddetmesin, kimse kimsenin tavuğuna akış demesin falan filan. Dinde olması gereken bir şeyler var, bir takım çizgiler var. Yani e, bir salabet olması lazım Müslüman'da, e, bir, olması gereken bir sertlik de olması lazım. Bunu da yok eden bir duygusallık işte menheci e, çok farklı yerlere götürüyor. Mesela hiç kızmamak diye bir şey olur mu? İmam Şafi Rahimullah diyor ki, hiç kızmayan ancak eşektir diyor. Kızmamak olur mu? Allah için kızacağın şeyler de olacak. Sen günahkara öfkelenmiyorsan, yani günahkar derken e, büyük günahı, Aleni olarak işleyen kimseden bahsediyoruz. Yani bu günahı işleyen kimse onun günah olduğunu biliyor ve itiraf ediyor. Buna rağmen aleni olarak işliyor. Böyle birisinden bahsediyoruz. Böyle birisine kızmamak, öfkelenmemek bu bozuk bir kalbin göstergesidir. Ters dönmüş bir kalbin göstergesidir. Kıskanç olmayan erkek ters dönmüş bir kalbe sahiptir. Seleften nakledildiği gibi. Erkekte kıskançlık olmak zorundadır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam deyyusluk hakkında yani yakınlarını, mahremlerini kıskanmayan hakkında ağır ifadeler kullanmıştır. Bunun cennete giremeyeceğini söylemiştir. Biz burada kıskanmak derken tabii ki şeriatın ölçülerinden bahsediyoruz. Şeriatın ölçülerini aşan kıskançlıklardan değil. Yani şüphe üzerine, vehmü üzerine bir kıskançlıktan değil. Şeriatın sınırlarıyla bağlı bir kıskançlıktan bahsediyoruz. Şeriatın yasaklamadığı şeyleri yasaklamak, kıskançlık sebebiyle bunlar da kınanmıştır. Her şeyde orta yolu vahiy belirler. İnsanların aklı değil. Şarkıcı kadınlar edinmek ve şarkı dinlemek de bidatlerdendir. E şimdi erkekler de şarkı söylüyor. Yani şarkıcılık yapıyor. Eskiden kadınlar şarkıcı edinilirdi. Şimdi erkekler de e, bu işe girmiş durumda. Metinde geçen kaynat, şarkı söyleyen cariyelerdir. Ee, İmr-i Mesud Radyalan, suyun baklayı bitirir gibi şarkıda kalpte nifakı bitirir demiştir. İmran bin Husayn radıyallahu şöyle demiştir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, bu met içerisinde hasıf, yani yere batırımla, mesh, yani suret değiştirilme, insanların suretlerini değiştirilmesi ve kadif, yani taş yağdırma meydana gelecektir. Bu ne zaman olacak Ayarlan Ressul diye soruldu. O da şarkıcı kadınlar ve çalgı aletleri ortaya çıktığı şaraplar helal sayıldığı zaman diye cevap verdi. İçkinin helal sayılması. Bazı e, rivayetlerde, Bukhan'ın mesela e, rivayetinde İpek'le sayılıyor. İpeyin Musiki'nin bunların helal sayılması ile e, zikrediliyor. Yani hadisin birçok... Bir Tarifleri vardır. E peki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam zamanında düğünlerde vardı bu. Yani cariyelerin şarkı söylemesi meşruydu. Meşrudur yani düğünlerde. E, veya kız çocukları söyleyebilir. Bunu düğünlere hasretmiş şeriat. Düğün dışında genelleştirmek, yani çalgı aletleri olsun, e, bu cariyelerin şarkı söylemesi olsun, bunu genelleştirmek e, hoş görülmemiştir. Bu işte kalplerin nifakı bitirir. Nasıl bir nifakı bitirir? Burada kastedilen şarkı ile kastedilen işte mesela erkeklerin içerisinde kadının, zinanın şehveti duyguları uyandıran şeylerin zikredildiği şarkılar. Burada kastedilen bunlardır. Tirmizi bu şey İmam bin Husayn radıyallahu hadisini rivayet etmiştir şahitleri için i̇bn Mace, Ad bin Humet ve İbn-i kaynak vermiş. Taberi dedi ki, bütün şehirlerdeki alimler şarkının mekruhluğu ve yasaklığı olsunda icma etmişlerdir. İbn-i Abdülhakem'in el camide rivayetine göre Malike şarkı dinlemek sormuş. O da şöyle cevap vermiştir. Caiz değildir. Zira Allah haktan sonra sabıklıktan başka ne var? Nasıl da döndürüyor, döndürülüyorlar? Yunus suresi 32. ayetini söylemiştir. Medine halkının şarkı dinlediği söyleniyor denmesi üzerine de Bizim nezdimizde buna ancak fasıklar kulak verir demiştir. İbn-i Baht'ta, İbane-i Türk Kübra'da, Dünya Zemmur Melahide, Hallal Es-Sünne'de, İbni Mesud'un bu sözünü, yani suyun baklayı bitirdiği gibi şarkıda kalpte nifakı bitirir sözünü rivayet etmiştir. veya ki ı İman'da İbn-i Kayyım İgatatü'l-Lehvan'da rivayet etmiştir. Abdullah bin Ahmet mesalinde şöyle demiştir. Babama şarkıyı soyurdum, kalpte nifakı bitirir, ilgimi çekmez dedi. İbn-i Kayyım Medarış'ta şöyle demiştir. Bu şarkının etkisini ve meyvelerini bilen bir kimsenin sözüdür. Yani İl Meslum bu sözü, şarkı dinlemeye adet haline getiren her kimse mutlaka farkında olmadan nifaka girer. Nifakın hakikatini ve sınırını bilse onu kesinlikle kalbinde görür. Zira şarkı sevgisi, Kur'an sevgisi hangi kulun kalbinde bir araya gelmişse mutlaka biri diğerini atmıştır. Başkalarıyla beraber biz de şarkı dinleme alışkanlığı olan kimselere Kur'an'ın ne kadar ağır geldiğini gözlerimizle gördük. Onlar Kur'an'dan sıkılıyorlar, e şimdi sıkılmıyorlar, şarkıyı da dinliyor, Kur'an'ı da dinliyor. Nasıl oluyor bu? Çünkü Kur'an'ı şarkı gibi okuyorlar. Yani okulukları Kur'an değil, şarkı yani musiki makamlarına uydurmuşlar. Özellikle Mısır'da başlayan bir ekol, e, musikinin değişik makamlarına rastlayacağız her türlü makamda e, karilere bu makamlarla okumak öğretiliyor. Bu makamları iyi becerebilenler vazifelere getiriliyor veya kâri sayılıyor. E böyle şarkı gibi okuyanı herkes beğeniyor. Yani münafık olanlar beğeniyor, şarkıları beğenenler de. E, bu e, kıraatlara kulak veriyor. Abdurrahman Sadiyen çıkıyor millet hayran oluyor işte Abdülbasit Abdusamet diyor bilmem ne Ahmet Naina diyor mesela bunlar hepsi şarkı gibi okuyan kimseler. Kabe imamı diyorlar mesela herkes Kabe imamı ne kadar güzel okuyor falan diyor. Münafıkların okuyuş tarzı. Allah Resulü Aleyhissalatü Vesselam yasakladı okuyuş tarzlarında okuyorlar. O yüzden beğeniliyorlar. Düz okuyanlar ise tutulmuyor. Düz okuyuştan bu yüzden sıkılıyorlar. Çünkü kulakları şarkıya aşina olmuştur. Moskim akımdan aşina olmuştur. Okuyan kimse uzattığı zaman ona bağırıyorlardı. Kalpleri onu okuduğundan faydalanmıyor, harekete geçmiyor, coşmuyordu. Kalplerinden arzu kıvılcımları saçılmıyordu. Şeytanın Kur'an'ı geldiğinde ise La ilahe illallah, sesler onun yanında nasıl alçalıyordu? Hareketler onun yanında nasıl kesiliyordu? Kalpleri onun yanında nasıl sükun buluyordu? Nasıl ağlanıyor ve vecde geliniyordu? Zahir ve batın hareketler nasıl değişiyordu? Para ve elbise konusunda nasıl cömert davranılıyordu? Nasıl memnuniyetle uykusuz kalınıyordu ve gecenin uzun olması temenni ediliyordu? Bu nifak değilse nifakın kazığı ve temelidir. Yani bilmiyorum, benim küçüklük, çocukluk zamanlarında işte mahallede düğünler olurdu mesela, çarkıcılar olurdu. Hiç miktarına falan bakmadan paralar atılırdı, asılırdı falan filan o şarkının galebesiyle. Yani o müziğin böyle bir şey vardır. O duruma işaret ediyor İbn Kayyib. Astroloji yıldızlara bakmak ve onlara tutunmakta bid'atlerdendir. Hatta bu şirkten bir parçadır. Kaybı bilme iddiasıdır. Astroloji, iyafe, kahinlik, zecir ve tatayür, bunların hepsi yasaklanmıştır. Yasaklanan yıldız ilmi tesir ilmidir ki bu yörüngesel hareketlerden, dünyada meydana gelen olaylar hakkında çıkarımlarda bulunmaktır. İbn-i Battal, İbanetül Kübra'da şöyle demiştir. Yıldız ilmi ikiye ayrılır. Birincisini bilmek ve kendisiyle amel etmek vaciptir. Bilmek ve kendisiyle amel etmek vacip olan ilim, kişinin karanın ve denizin karanlıklarında yolunu bulmasına, kıbleyi tayin etmesine, bu İbn-i Battal'ın sözü olarak burada aktarmış ama bu sözün aslı Katadebin bin Diyame Rahimullah'tan gelmiştir. Yani bu açıklama birebir. Bukhari bunu muallak olarak, e, muhtasar olarak zikreder. Tam metniyle Taberi tefsirinde, yine i̇bn Kesir tefsirinde aktarmıştır bu sözü. Biz de Zebercet kitabında aldık. Ya ya da ya Zeberjet'te. Bu harbi müslüman şartına göre sahip sinatla geliyor bu. Namaz ve yollar bilmesine yarayacak kadarıdır. Yıldız ilminin bu kısmını kitap dile getirmiş sünnet ortaya koymuştur. Kendisine bakmak ve doğrulamak caiz olmayan, kendisinden uzak durmamız vacip olan yıldız ilmine gelince, bu konuda yapılması gereken kişinin herhangi bir fiili yıldızlara bağlamaması, karşılaştığı bir olayı yıldızlara atfetmemesidir. Nitekim bazı cahiller yıldız ilmiyle kayba dair bazı şeyleri bildiklerini iddia etmektedirler. Kuvvet ancak Allah iledir. Berbihari ne de şöyle demiştir. Yıldızlara fazla bakma ancak namaz vaktileri hususunda yardım alacağın kadar bak. Bunun gayrısından yüz çevir. Çünkü bu zındıklığa çağırır. Evet. Biliyorsunuz uzun zamanlardan beri modern bilim dedikleri bir şey daha var. Bu yıldızlar konusu açıldığı için buna da temas edelim. Mesela e, Mutasım'ın döneminde yani mutezli olan Memun onun arkasında Mutasım e, Abbasilerin bu halifeleri zamanında cehmi olmuşlardı bunlar. Bunların zamanında felsefe kitapları Arapça'ya tercüme ediliyor. O zamandan itibaren felsefecilerin bu kozmoloji üzerinde kainat yıldızlar, gök cisimleri vesaire, bunlar üzerindeki felsefeleri e, İslam aleminde medreselerde resmi e, müfredat olarak okutulmaya, öğretilmeye başlanıyor. Dolayısıyla İslam aleminde de dünyanın mesela küre olduğunu, döndüğünü, güneşin sabit olduğunu vesaire bunlar dile getiren, kendisini İslam'a nispet eden alim denilen kimseler zuhur etmeye başlıyor. Bunlar Şimdi düşünün. Okullarda okula okutulan, medreselerde okutulan kozmoloji bilgisi bunlar öğretiyor çocuklara. Bunları tabii ki reddedenler vardı o zamanlarda da ama bu reddedenlerin sesi kısıldı, kısıldı, kısıldı. Bugün sanki Kur'an'ın ve sünnetin gösterdiği şeymiş gibi bunlar algılanmaya başlandı. Hatta işte uzunluk Ebu Hanzala biliyorsunuz. Diyor ki dünya işte küre, küredir. İşte Yukevvuru'l-leyle'l-nehari bu ayeti mesela delil getiriyor. Yani geceyi gündüzün üzerine dolamak, gündüzü gecenin üzerine dolamak, işte bu dünya küredir, alimler bundan bunu çıkarmıştır falan filan. Bazı kalbi basireti köredilmiş kimseler de bunu akide meselesi gibi şey yapıyor vesaire vesaire diyorlar. Bu kadar e, meseleyi saçma sapan vadilere götürmüşlerdir. Yani küfrü, iman, imanı küfür gibi e, lance etmeye başlamışlardır. <gülüyor> Big Bang'ı işte Kur'an'ın ve sünnetin gösterdiği bir akideymiş gibi lansetmeye etmeye çalışmışlardır. Bunlar hangi sebeple? Bakın, son yüzyıllarda e, bu şu hale gelmiş. Mesela bizim okullarımızda, İslam aleminde, sadece Türkiye'de demiyorum, İslam aleminde, büyük İslam alimleri dediğin zaman kimi sayıyorlar? Ebu el Biruni, kafir idi. Yani Müslümandı ama zındık idi. Akidesi küfürdü bu adamın. Felsefeci bir sapıktı yani. i̇bn Sina, tıp ilminin kurulcusu, kafir idi. Allah küçük ayrıntıları bilmez diyen bir kafir idi. Farabi, aynı şekilde kafir idi. İşte Rabendi, kafir idi. Bunlar yani kafir derken zındık akidelerine sahip, küfür akidelerine sahip kimselerdi. Yoksa dünya hükmü bakımından işte mürtetük hükmü verilmiştir, verilmemiştir, bundan bahsetmiyorum. Küfür üzere olan kimselerdi. Ee, Ali Koşçu falan filan. Bunlar hep ne yaptılar? Bayraklaştırdılar. Kimleri bayraklaştırdılar aslında? Mutasından itibaren başlayan felsefenin İslam alemine e, bir mikrop gibi girmiş o felsefe anlayışlarını bilim adına bayraklaştırdılar. İşte İslam aleminde... E, dünyaya meydan okuyan, dünyada ilmi çığır, icatların çığını açan alimler yetişmiştir vesaire diye bunları bayraklaştırılar. E Bunlar hepsi e dolayısıyla dünyaya küre diyor, işte güneşe sabit diyor vesaire vesaire. Kur'an ve sünneti ters kimseler. Bunları alim diye tanıtıyor. Celaladdin Rumiyi hakeza ön plana çıkarıyor. Nerede bir sapık varsa Bunları hep bayraklaştırmışlar. Dünya senesi olarak mesela her sene bir isim veriyorlar, birilerine atfediyorlar. Hep bu alimlere. Niye sen <gülüyor> İslam elinde niye Yunus Emre yılı diyorsun? Niye Celalettin Rumi yılı diyorsun vesaire? Bunları kafirlerin yücelttiğini görüyoruz. Ama bu kafirler Muhammed Aleyhisselatü vesselam'la karikatürlerle dalga geçen insanlar aynı zamanda. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam getirdiklerini kabullenmeyen, nefret eden, ondan buğzu, sünnetlerden nefreti aşlayan kimseler. Şimdi böyle bir sistem var. Paganist, şeytana kul olmuş ve insanları şeytana kul etmeyi amaçlamış bir sistem var. Senelerdir süre gelen bir sistem. Modern bilim adına bunu söz sahibi kıldılar. Şeytanın öğretilerini, şeytanın tebliğlerini. Kime karşı? Vahyin belirttiği bilme karşı, vahyin e, ön plana çıkardığı anlayışa karşı, yaşam tarzına karşı, menhece karşı. Dolayısıyla e, insanlar bugün işte Kur'an'da, Kur'an'ın şeyin, yeryüzünün e, küre olduğunu da gösteren veya düz olduğunu da gösteren bir nas yok. Bu akide meselesi değildir falan filan. O yüzden bu zındıklar da o paganist sisteme hizmet adına bilmiyorum bilerek mi yapıyor Yoksa bilmeden mi şeytanın e, davetçisi olmuş, e, her halkerde bu daveti yapıyor. Yani şeytanın hizmetini yapıyor. Diyor ki, mesela diyor eskiden alimler Kur'an ayetlerine bakıyordu, işte dünya beşik gibi mesela, ayetler böyle diyor. İşte beşik düzdür, öyle zannediyordu diyor, o zaman böyle inanıyorlardı diyor. Ama diyor Allah bize göstermiştir kainatı diyor, nerede gördüm? Dünyanın yuvarlak olduğunu seni nerede gördün? Yıldızları nerede gördün? İşte bilim tespit etmiştir ki diyor. Bilim dedi ki NASA. Yani Allah'ı inkar eden, şeytana kulluk eden, şeytanın dinine mensuptur bunlar. Bu zihniyetteki adamların öğretilerini esas alıyor. Biz gördük diyor. Nerede gördün? Dünyanın dışına mı çıktın? Küre olduğunu nerede gördün? İşte bilim ispatlamış ya, işte kainatın genişlediğini ispatlamıştır diyor. İşte zaten ayet var, biz genişleticileriz diye. Bir de bu ayeti buraya e, yamıyor vesaire vesaire. Bunlar e, iblisin nasıl ki tarım alanında, tohumlar, gıdalar alanında e, el atıp dünya ekonomisine bu yönlü e, hakim olmaya çalışması gibi, aynı şekilde ilaç sektörüne, tıp sektörüne, Dünya Sağlık Örgütü adı altında sahip olmaları gibi, hakim unsur olmaları gibi, tıp kabullerimize de şimdi Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlediği şeyler e, hükmediyor. Dünya Sağlık Örgütü neye zararlı diyorsa onu zararlı görüyorsun, neye faydalı diyorsa onu faydalı görüyorsun. Neden böyle oluyor? Çünkü vahyin kontrolünden sen çıkmışsın, Peygamber Aleyhisselatü Öğretilerinden çıkmışsın. Peygamber aleyhisselatü vesselam hastalık bulaşması yoktur diyor. Ama sen tutuyorsun. İşte veba çıkmışsa bir yere oraya girmeyin, oradan çıkmayın. Bu hadisle güya hadise tabi olduklarını ima ederek hastalığın bulaştığını söylüyoruz. Yani güya Peygamber aleyhisselatü vesselam hastalık bulaşmasın diye vebal bölgeye girmeyin, oradan çıkmayın demiş gibi. Yani sözü de maksadından çarpıtıyorlar. Ne sebeple bunu yapıyorlar? Çünkü <gülüyor> iblisin kullarının söylediği şeylerle Allah'ın kulu ve Resulünün söylediği şeyi bir araya getirmek istiyorlar. Ne bundan vazgeçelim ne bundan vazgeçelim. İşte Peygamber'e raya satıyorsam hastalık bulaşması yoktur diyor ama <gülüyor> bir taraftan da böyle diyor. Bu da iblisin dediğine uygun. O halde bunları bir cem edelim. Hastalık bulaşması yoktur ama vardır O yüzden maske tak, İşte sosyal mesafeyi koyun. Hatta namazı dahi Allah'ın istediği gibi değil, iblisin istediği gibi kılın. Çünkü mesafeli namaz, iblisin istediği namazdır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam nasıl açıklıyor bunu? Şeytan koyun yavruları gibi aranıza girmeye çalışır. Şeytan istiyor o safların açılmasını. Açık bırakmayın, topuklarınızı birleştirin diyor bu yüzden Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Allah'ın emrettiği gibi namaz kılınmıyor dolayısıyla. Nasıl kılınıyor Şeytanın emrettiği gibi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam namazda ağız örtmeyi yasaklamıştır. Ama şeytan şimdi emrediyor. Şeytana ibadet ediliyor. Şeytana itaat ediliyor. Allah'a mı kılınıyor bu namaz? Bir ara komple yasakladılar cemaatte namazı. Kim yasaklaysa bu imamlardan, kim bu çağrıya, e, icabet edip bu çağrıya yani e, payanda olduysa vesile olursa bu imamların hepsinin tevbe edip İslam'a yeniden girmesi lazım. Yaptıkları şey küfürdür, İslam'dan çıkıştır. Gelmeyin camiye. Hangi sebeple? Hastalık bulaşır korkusuzda. Peygamber diyor hastalık bulaşmaz. Sen Resul'ü yalanlıyorsun. Paganistlerin saçma sapan iddialarıyla Onlara, bu sisteme aynen itaat ediyorsun. Maalesef bu işte, işte Tayyip gibi zındıkları görevlendirdiler. Yıllardır görevliydi Bob projesi eş başkanı bilmem ne. Hepsi bakıyorsun, duya selefi davetçi geçinenler dahi. İşte Fevza'nın tutun, sonraki on, ondan hareketle ona uyarak diğer bazılar da Türkiye'deki cinli gibiler, Abdullah Yolcu gibiler. Geberir inşallah, şey olmuş, Kur'an olmuş Öyle diyorlar ya. Şimdi o ona inanıyordu, ona yakalandı. <gülüyor> yani bununla e, musallat edildi. Böyle bir hastalık mı var? Başka ne? adına korona diyorlar bunlar. <gülüyor> Bu da buna inanıyor ya. Allah onunla ne yapıyor? İptila ediyor. Cinisle çıkıyor, hani ayrıldılardı. Menheşleri bir değildi falan filan. İşte Allah şifa versin hocamıza Türkiye'ye selefi davetini getirmiştir falan. Vallahi onlar ancak Türkiye'ye sapıklık davetini getirmişlerdir. Bunlarınki selefi davet falan değil. Suççuluğu getirdiler, Vahabil'i getirdiler. Vahabil'ik derken taklitçilikten bahsediyorum. Muhammed bin Abdülvehhab'ın davetinden değil. Vahabil'i bir ekol gibi kendilerine mahsus bir çerçevede Din edinenlerden bahsediyorum. Muhammed bin Abdülverhab'ı ayrı tutuyoruz. Nasıl? Malikilerle İmam Malik'i ayrı tuttuğumuz gibi. Hanbelilikle Ahmet bin Hanbeli ayrı tuttuğumuz gibi. Şafilerle İmam Şafii ayrı tuttuğumuz gibi. Hangi ekol olursa olsun bugün elbancılık olabilir, muhbilcilik olabilir. Kimin e, namına bir taklitçilik varsa sadece onun... E, <gülüyor> kitap ve sünnetten süzdüklerini esas edinmek varsa, biz bu anlayışların tamamına karşıyız. Vahabilikte, bu e, minvalde, bu raddiye getirilmiş bir şey. Muhammed bin Abdülvahab'ın davetinde e, hayırlı yönler vardır, hatalı yönler vardır, isabetli yönler vardır. Bu e, bu konunun tamamen dışında. Ama Suud devleti Amerika'nın kurduğu bir devlettir. <gülüyor> Bugün de bütün devletler İslam devleti olduğu söylenen devletlerde dahil olmak üzere yöneticiler işte bu paganist sisteme ram olmuş şeytanın direktiflerini birebir uygulamaktadırlar. Windows, neydi o? Office, yani Microsoft şirketi. Kurucu skrim, Bill Gates. yani bugünkü paganist sistemdeki baş Baş aktör, yani şeytan kullandığı adamlardan biris. Bunun Windowslarını kırın, kır ekleyin, ofislerini kopyalayın. Bu artık bunlar caiz konumdadır. Neden? Müslümanlarla, onlar soğuk savaş içerisinde mi? E, bu da böyle bir soğuk savaşın getirisi işte. Onların mallarının bu yönlü korunmuşluğu yoktur. Bu kafir şirketlerin paganizme hizmet eden İnanca karşı, sadece İslam'a değil, inanca karşı mücadele eden bütün bu firmaların bu mallarını böyle kır eklemek artık Müslümanlara helaldir. Bunlar böyle bir soğuk savaş içerisinde, bu soğuk savaşında e, böyle soğuk bir mukabelesi e, buna bir mani yok inşallah. Nebi Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Kim bir kahine ya da arrafa giderse ve onu tasdik ederse... Allah'ın Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme indirdiğini inkar etmiş olur. Kahin, geleceğe yönelik kayıptan haber verendir. Arraf ise hali hazırdaki kayıptan haber verendir. Kahin, yarın ne olacağından bahseder. Arraf, şu an mesela senin araban çalındı misal. Benim arabam nerede diyorsun bu Arraf'a? O da işte cinlerle irtibata geçerek araban falanca yerde metro halde diyor mesela. Bu arraf. Bunu yaptı. Arraflıktır. Yani e, hali hazırdaki kayıptan haber verene arraf deniliyor. Gelecekteki kayıptan haber verene ise kahin deniliyor. Bugün buna işte medyum derler veya başka bir isim verirler. E, falcı derler. Hepsi e, bu kehanet fiilini işlediği için bu kapsamdadır. Kim bunlara gider? <gülüyor> mesela yıldız falını okuyan adam gazetede İlla ki müşahhas birisi olması gerekmiyor. Adam yazmış orada. Veya fal kitabı olabilir. Bugün işte senin başına iyi bir şey gelecek diyor veya kötü bir şey gelecek diyor. İşte kim bunu okursa, böyle şeyleri merak edip okursa onun 40 gün namazı kabul olmaz diğer bir rivayette. Safiye Radhiyallahu anha'dan gelen rivayette. Buradakinde ise bu lafızda ise ne diyor? Tasdik ederse inkar etmiştir. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a indirlerini inkar etmiştir. Yine şöyle buyurmuştur. Kim astrolojiden bir şube öğrenirse, yani yıldız ilminden, şirkten bir şube öğrenmiş olur. Astrolojideki ilmini artırdıkça, artırdıkça şirkini artırır. Evet. <gülüyor> Ahmet'in, Ebu Davud'un ve İbn-i Zeymen'in ve İbn-i İbba'nın, Khabis Abin rivayetinde <gülüyor> Nebi Vesselam İyafe, Tiyera ve Tark ciptendir buyurmuştur. Ayrıca Ahmet ve Ebu Davud Af'ın şöyle dedim rivayet etmişlerdir İyafe kuşları kaçırmak ve bundan manalar çıkarmaktır yani kuşları uçurup sağa mı uçuyor, sola mı uçuyor bunu hayra veya şerre yormaktır Tark yere çizilen çizgilerdir <gülüyor> Cipt ise Hasan el Basri o şeytandır demiştir hün kehanetten gelir ve kişinin kaybı bildiğini iddia etmesidir. Zecirde iyafe denen şeydir. Yani kuşları harekete geçirmek için kovalamak ve isimlerine, seslerine ve kondukları yere göre tefaülde bulunmaktır. Yani yorumda bulunmak. Araplar bunu yapar. Bundan hem uğursuz hem de uğur manası çıkarırlardı. Tiyaranın ve tatayyörün manası birdir. Tiyara görülen veya duyulan bir şeyden uğursuzluk manası çıkarmak demektir. Tiyara e tayr fiilinden türeyen bir kelime bu da uçmakla alakalı. İşte bu riyafe de anlatılan şeyle aynı şey. Yani kuşları uçurup sağ giderse hayra yormak, sola giderse şerre yormak. Tiara buradan geliyor. Cahilin <gülüyor> manası geçti. Yani kaybı bildiğini ifade etmesidir. Arafa Ar gelince Begavi şöyle der. Arraf ön bilgilerden yola çıkarak bazı şeyleri bildiğini, örneğin çalınan veya kaybolan eşyaların yerini bildiğini iddia eden kimsedir. <gülüyor> evet, Ali B. Nebi olan şöyle demiştir. Sizi astrolojiden, yani yıldız ilminden, tencimden sakındırırım. Ancak karanın ve denizin karanlıklarında kendisiyle yol bulunacak olanlar hariç. Yani yıldız ilminden ancak karada denizde yol bulacağın kadarını Öğrenirsin, Zira müneccim sihirbaz gibidir. Sihirbaz da kahindir. de kafirdir. Kafir de cehennemdedir. Bunu Haris Müsned'in uzun bir metinle Ali Radiyallahu'nun Nehrevan'a çıkış kıssasının içerisinde rivayet etmiştir. <gülüyor> müneccim ona o saatte çıkmaması gerektiğini söylemiş. Ali de ona şöyle cevap vermiştir. Ne Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ne de ondan sonraki insanların bir müneccimi yoktu. E insanlar aman şu yıldız ilminden uzak durun. Karanın ve denizin karanlıklarına yol bulmaya yarayacak kadarı hariç. Müneccim kafir gibidir, kafir de cehennemdedir. Vallahi senin yıldızlara baktığını ve onlara göre amel ettiğini duyarsam seni hayatta kaldığı ve hayatta kaldığın sürece hapsederim. Gücüm bulunduğu sürece seni ihsandan mahrum ederim i̇bn bir Şeyh ve Musa'nın Ömer bin Hattab radyalarını şöyle edeni rivayet etmiştir. Şu yıldızlardan karanın ve denizin karanlığında yolunuzu doğrultacak kadarını öğrenin, gerisini bırakın. Yine Meymun bin Mihran Raymolla İbn-i Abbas radiyalanmaya bana tavsiyede bulun deyince yıldızlardan uzak dur. Zira o kehanete götürür dedi. Kişinin sakalını ve saçını siyaha boyaması bu bidatlerdendir diyor müellif. Müslimin Cabir Radıyallahu Aleyhi göre Ebu Kafe, Ebu Bekir Radıyallahu babası, Mekke'nin fethedildiği gün getirildi. Saç ve sakalı ak, yavşan notu gibi beyazdı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, şunu bir şeyle değiştirin ve siyahtan kaçının. Kevsec'in mesalinde Ahmet'e siyahla boyamak mekruh mudur diye sorulmuş. Ahmet de eyvallah mekruhtur demiştir. Ayrıca İbn-i Bişeyben Musannef'inde <gülüyor> siyahla boyanmayı kerik görenler, bu buna bakınız. Muğni'de halâlın elvah kuvvet terecülüne bakınız. Ee, sakalının yanlarından alması bidatlerdendir. Şu yanlardan almak. Çünkü Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den sayı olarak rivayet edilen sakallar salma emrine <gülüyor> ve sakallardan alma yasağına aykırıdır. Bu ileride zikredilecektir. Tirmizi'nin Abdullah bin Amr radıyallanma'da Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, sakalından enlemesine ve boylanmasına aldığını rivayet etmesine gelince bu sayı değildir. Bukhari, Tirmizi, Ukayli ve başkaları bunu zayıf olduğunu hükmetmiştir. Musannif sakalın boyundan almayı bidatlerden saymamıştır. Çünkü bazı sabilerden hacla ve umrede sakallarının bir tutamdan artanı aldıkları sayı olarak rivayet edilmiştir. Allah ondan, onlardan razı olsun. Bu e, Hac suresindeki tefes kelimesinin tefsirinde 28. ayette yanlış hatırlamıyorsam, İbn Abbas'dan, Cabir Radyalan'tan başkalarından sabit olmuştur. İbn Abbas Radyalan'ma tefesi sayarken, yani tefes yani, e, hükümlerini sayarken, sakalın uçlarını düzeltmek olarak zikrediyor. Cabir Radyalan'ta şöyle demiştir, hac ve umre dışında sakallarımızı serbest bırakmakla emrolunduk. Yani hac ve Umre'de demek ki, Boyundan almak vardır, yanlardan almak değil yine. Bu yüzden müellif yanlardan almayı zikretti, boyundan almayı zikretmeli diyor de Evet, Cabir Radyalan'ın burada dipnotta zikretmiş zaten. Hac ve umre zamanı hercinde sakallarımızı salıyorduk dediğini rivayet etmiştir. İbn-i Ömer Radyalanma'dan Bukhari, İbn-i Radyalanma hac ve umre yaptığı zaman sakalını tutar. Tuttuğundan artanını alırdı. Şöyle tutardı tuttuğundan artanını alırdı diye. Bu hac ve umrede caiz olan e, uygulama. Yine İbn-i Şeybe, e, hac ve umre zaman harcinde boylamasına almıyorduk demiştir. Demek ki sadece hac ve umrede boyundan alıyorlardı. Yine İbn-i Şeybe, Atab-ı Nebirebah'ın hac ve umre zaman harcinde sakallar salmayı seviyorlar dediğini rivayet etmiştir. Hacda ve umrede sakalın boyundan almaya ruhsat verenler arasında İmam Malik, İmam Şafi, e, el ümde kişi Safa ve Merve'den sonra ne yapar bab başlığında? Yine İmam Ahmet, halalın et, -et şöyle geçer. Ahmet'e sakalının yanlarından alan kimseyi sordum. Sakalın bir tutamdan artanını alır dedi. Peki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in bıyıklar kısaltın, sakallar salın hadise ne olacak diye sordum. Boyundan ve boğazının altından alır diye cevap verdi. Yine ben Ebu Abdullah sakalını boyundan ve boğazından alırken gördüm. Bu hapta ibne bir şey benim sakaldan almak hakkında ne dediler? babında rivayet etti birçok eser vardır. Oraya bakınız demiş. Evet. 508. maddeyle inşallah bir sonraki derste devam edeceğiz. Bıyığını uzatması da bid'atlerdendir. diyor mu Elif? O maddeyle devam edecek inşallah. Subhanekallahüme ve bihamdik ve eşhedü en la ilâhe ve eşhedü enne